Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Kasas Suresi 1-88. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Adını 25. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Kasas, kıssalar demektir. 85. ayet hicret sırasında 52-55. ayetler Medine döneminde inmiştir Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Tasin mim Bunlar apaçık her şeyi bildiren kitabın ayetleridir Resulüm, inanan kimseler için Musa ve firavunun haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız Doğrusu firavun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 Artık suçlulara asla arka çıkmayacağım, dedi. Musa şehirde korku içinde neticeyi gözeterek sabahladı. Sabahleyin bir de gördü ki, Dün kendisinden yardım isteyen adam, Başka bir kıptiye karşı yine kendisinden feryat edip yardım istiyor. Musa ona, Hakikaten belli ki sen bir azgınsın, dedi. Derken Musa,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 İleri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık git buradan. Hakikaten ben sana öğüt veren, senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi. Bunun üzerine Musa korkarak ve etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Ey Rabbim, beni zalimler güruhunun elinden kurtar, dedi. Musa, Medyen tarafına yönelince, Umarım ki Rabbim, bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim, dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca, o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarının suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, bu haliniz ne, dedi. Onlar da, çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar, biz içlerine sokulup da, ''Hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor.'' dediler. Bunun üzerine Musa, onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. ''Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım.'' dedi.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 ''Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz.'' Musa onlara açık açık ayetlerimizle gelince, bu uydurulmuş bir sihirden başkası değildir. ''Biz önceden yaşamış atalarımızdan bunu işitmedik.'' dediler. Musa, ''Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini,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 ne de halkına göz yumuyordu. Hz. Musa aleyhisselam tarafını tutanları hainlikle suçluyor ve onlara ölüm fermanı çıkarıyordu. Gayesi getirdiği ve kurduğu sisteme insanlar hep boyun eğsinler, hep onu sevsinler, ondan korkup ona kul olsunlardı. Nihayet taguti hükümranlığı bitti. Allah onu ibretlik, korkunç bir ölümle öldürdü. Cesedi de üç bin yıl sahilin kumsalında kaldı.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 Peygamber gelmemiş bir kavmi uyarman için gönderildin. Olur ki düşünüp öğüt alırlar. Gerek Hz. İsa Aleyhisselam'la Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem arasındaki 538 senede gerekse ceddi Hz. İsmail Aleyhisselam'dan beri geçen tahminen 2500 sene içinde. Kendilerinin işlediği günahlar yüzünden onlara bir felaket isabet edince ey Rabbimiz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 İnkar etmemişler miydi? Mekke kafirleri, Tevrat ve Kur'an için iki sihir birbirine destek oldu, dediler. Hem doğrusu biz hepsini de inkar edenleriz, dediler. De ki, eğer bu iddianızda tutarlı doğruysanız, Allah katından bunlardan, yani Tevrat ve Kur'an'dan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım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 kesinliği ve kalıcılığı olmayan batıl arzuların mahsulüdür. Biz onlara gerçekten düşünsün ve öğüt alsınlar diye sözümüzü vahiy ile birbiri ardınca ulaştırdık. Kendilerine bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimizden birçoğu buna inanırlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona inandık. Doğrusu o ''Rabbimizden gönderilen bir haktır. Şüphesiz biz ondan önce de Müslüman olan kimselerdik.'' dediler. İşte onlara sabır ve imanda sebat etmelerinden dolayı mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle sabarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayrı harcarlar. Onlar boş, faydasız ve uygunsuz söz işittikleri zaman... Ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz, amellerimiz bize, sizin işleriniz de sizedir. Size selam olsun, hoşçakalın. Biz cahillik edenleri istemeyiz. İslam cahili kimselerle oturup kalkmayız, arkadaşlık etmeyiz derler. Nadanlar eder sohbeti, nadanla telezzüz. Divanelerin hem mi divane gerektir. Lugatça, nadan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 Kendisini her yönüyle himaye eden amcası Ebu Talib'in ölmeden iman edip Müslüman olmasını çok istemişti. Fakat o çevre ve mevkisinin verdiği gururu yenemeyerek, çevre ve kadınlar beni ayıplar diyerek Allah'a ve Resulü'nün tebliğine teslimiyet göstermeden Müslüman olmadan ölmüştü. Eğer seninle beraber doğru yola tevhide uyarsak yerimizden yurdumuzdan koparılıp atılırız derler.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 Ayetlerimizi onlara okuyacak bir peygamber göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim ve inkarcı memleketleri azapla helak etmişizdir. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve ziynetidir. Allah'ın yanında olansa daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? kendisine iman ve salih amellerinden dolayı cennet gibi güzel bir vaatle söz verdiğimiz ve kendisi de ahirette buna kavuşan kimse, dünya hayatının geçici zevkiyle faydalandırdığımız, sonra da kıyamet gününde azap için tutulup huzurumuza getirilen kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenip, kendi zannınızca benim ortaklarım olduklarına iddia ettikleriniz nerede?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 Onlara, haydi çağırın ortak, denk tuttuklarınızı denilecek. Onları çağıracaklar fakat, onlar kendilerine cevap vermeyecekler ve karşılarında azabı göreceklerdir. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Ayete görüldüğü gibi, suçlarını itiraf edenler, yine de suçu kendilerinin peşinden gelenlere atmaktadırlar. Zaten nefislerine hoş gelmese, onlar da o liderlere uymazlardı. Çünkü onlar Allah'ın emirlerini atıp yasaklarını yapan kimselerdi. O gün Allah onlara seslenip, ''Peygamberlere ne cevap verdiniz?'' diyecek. O gün onlara haber yolları körelmiş, kapanmış cevap imkanları ve bahane güçleri bitmiştir. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. Ama kim bu dünyada tevbe ve iman edip, İyi, sevaplı iş ve hareketler yaparsa, o takdirde kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Seçmek, onlara ait değildir. Allah, eş koştukları şeylerden uzaktır ve O'nun şanı yücedir. Rabbin, onların sinelerinde gizledikleri şeyi de, açığa vurdukları şeyi de çok iyi bilir.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 Allah'ın emirlerine uygun yaşamanın yanında çalışıp helal kazanmayı ve helali harcamayı övmüş ve emretmiştir. Aksine haramı helali, günahı sevabı ve ahireti düşünmeden Allah'a kulluktan uzaklaşıp yalnız dünya için çalışmak, insanı açgözlü, maddeperest, çıkarcı ve maksadı için her türlü acımasızlığı ve hainliği yapar hale getirir. Ahiret nimetlerinden de nasibi olmaz. Eğer insan... Yalnız ahirete çalışmak için hadisi şerife göre büyük bir fitne çıkmadıkça toplumdan ayrılıp dünya eşlerini bırakmak, el etek çekmekle sosyal bir varlık olan insan kendi yaratılışına Allah ve Resulünün emirlerine aykırı hareket etmiş olur. Karun, bu servet bana ancak benim ilmim sayesinde verildi dedi. O, kendisinden evvelki nesillerden Ondan daha güçlü ve taraftarları kendisinden daha çok nicelerini Allah'ın helak ettiğini bilmiyor muydu? Artık suçlulara günahları sorulmaz, cezaları verilir. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamdan sonra Tevrat'ı İsrailoğulları içinde en iyi bilendi. Bir Arap şairi olan Hafız İbrahim'in söylediği beytin anlamı buna ve benzerlerine çok uygun düşmektedir. Güzel ahlakla bezenmeyen ilim...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 Allah'ın sebabı, mükafatı, iman edip de salih amel işleyenler için kahrından verdiği dünyalıktan daha hayırlıdır. Ona da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz, dediler. Nihayet biz onu da, sarayını da yerin dibine verdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım eden bir topluluğu da olmadı. O, kendisini kurtaranlardan da değildi.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 Zevki sefa içinde yaşıyor, hem de halkın zayıflarını küçük görüp onlara zulmediyor, haklarını vermiyor, üstelik otoritesiyle kendisini ülkesinin Rabbi görüyordu. İşte bu sebeple Allah'ın gazabına ve azabına uğrayıp yandaşlarıyla helak oldu. Dün onun yerinde olmayı isteyenler sabahleyin, Vay be! Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı veriyor da, kısıyor da.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 Allah'ın emrine uygun yaşayanların karşı gelmekten ve onları yaşantı alanı dışına atarak saygısızlık etmekten sakınanlarındır. Kim iyilikle gelirse, onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar cezalandırılırlar. Hiç şüphesiz bu Kur'an'ı okuyup amel etmeyi farz kılan Allah, Elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim yanında hidayetle geleni de, apaçık bir sapıklık içinde olanı da en iyi bilendir. Fetihle tekrar Mekke'ye kavuşturacaktır. Bu ayet, hicret sırasında Cuhve'de nazil olmuş ve bu müjdeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teselli bulmuştur. Resulüm, bu kitabın sana vahiyle indirileceğini ümit etmiyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak indirilmiştir. O halde inkarcılara arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra onlara tatbik etmekten sakın seni alıkoymasınlar. Korkmadan, yılmadan Rabbine insanları davet et. Asla müşriklerden ve de onlardan yana olma. Hevalarını veya Allah'tan başka varlıkları ilahlaştıran, Allah yerine ona bağlılık gösterenler.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 tapma ve tapınma, şirk ve küfür olduğundan men edilmiştir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Kasas Suresini dinlediniz. Meali okuyan, Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku